İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. Benden de iyi günler. Geciktin bugün karagözüm. Hayırdır? Dedim ya yabanlığa gideceğim diye. Ya bu karagözüm bu teknoloji bir sana çalışmıyor hani ha. Ne teknolojisi anlamadım. ATM'leri kastediyorum efendim. Zaten bu aralar ortak ATM uygulaması da başladı. Ne gerek para çekmek için o kadar kuyruk beklemeye? ATM? Ha, şu esnafın para bozmak için kullandıkları makineleri diyorsun. Para bozmak için mi? Hadi canım sen de. Tabi ya. Bozuğa sıkışan kişi hemen bir çırak gönderir. Çırak ilk önce hesaba para yatırır. Sonra yatırdığı parayı kısım kısım çeker. Ha, yönteme bak yönteme. Ee, başka var mı böyle numaralar efendim? Hayır yapmak isteyenler için de ideal yerlerden biridir buraları. Hadi canım. Ne gibi? Malum yaşlı teyzelerimiz amcalarımız maaşlarına bakmak için pek gelirler buralara. ...bu makineyi de pek kullanmayı bilmezler. Sevabına yardım eli uzatılabilir yani. İlahi karagözüm. Yahu ben bu işlere de yaradığını bilmiyordum. Gidip paramı çeker gelirdim efendim. Yok acaba. Ben pek anlamam bunlardan da kullanmam. Beklerim kuyruğumu paşa paşa. Parayı verdikten sonra... ...lütfen paranızı almayı unutmayın diyen... ...bir makineden ne beklersin Allah aşkına? Yahu... O bir uyarı efendim, uyarı. Uyarıya bak uyarıya. Zaten üç sıfır tuşları genelde çalışmaz bunların. Ne zaman da sıra gelse para biter. Olur onlar arada bir olur efendim. Hele o kart yutmaları... ...kaç kere ifade verdim ben o makinede yumruklamakla biliyor musun? Bak sen hadi canım. Ha bu arada aklıma takılan bir soru var. Hani diyorlar ya... ...ATM'den para çekerken biri tehdit ederse... ...şifrenizi testten girersiniz... ...polis hemen geliyor diye. Aslı var mı sence? Hmm, vallahi hiç denemedim kara gözüm. Şükür öyle bir şeye de gerek kalmadı. Yok zaten bu yüzden de pek kullanmıyorum ATM'yi. Nasıl bu yüzden? E, şifrem 1881... Yaz testten yine 1881 polis hemen başımda bitmesin diye. Aa benimki de 1111. İşim bitince duyduğum polis sirenleri bana mıydı acaba? Bak kafam karıştı şimdi. Neyse bir bilenden öğreniriz elbet. Öyle. Şimdi ulu orta şifreyi söylediğimize göre değiştirmek şart oldu Karagöz'üm. Artık değiştirince denersin sen de şimdi. Tabi tabi, yok ben şimdi durup dururken polislerle e, ters düşmek istemem. Zaten mimliyim, yumruklamaktan dolayı anlarsın ya. Ama diyorum ki şifreyi 1221 yapayım, kimseye çaktırmayayım. <gülüyor> Kimse çakmadı merak etme Karagöz'üm. Ben de zaten şaka yaptım. Neyse, zamanımızda dolmuş Karagöz. Edelim son kelamımızı. Efendim, bugün de geldik muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola!